Marmara Üniversitesi'nde siyaset bilimi okurken ve toplumsal bir değişme aslında bir parçası olabilmek için siyaset bilimi okurken bunun aslında başka yolları da olduğunu keşfedip sivil toplum kuruluşları yani ilişkin başladı. başlamıştı bu düşünce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 mali boyutlarının güçlendirilmesi gerekiyor. Şimdi bu boyutu var yani sivil toplum kuruluşlarına sürekli bir desteğin sağlanması, mali desteğin sağlanması gerekiyor. Biz de bu konuda aslında kendimize bir durumdan vazife çıkarttık diyebiliriz. İkinci boyutu da aslında yurttaşların da sorumluluk algılarının değiştiğini görüyoruz günümüzde. Artık her şeyi sadece devletten veya bir takım kuruluşlardan beklemek değil.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 kıflar, şirketler, bireyler ve yerel topluluklar. Ee, Pardon, dernek yok yani. Yani e, dernekler de aslında biraz e, hani sektör olarak bakıyoruz. Çünkü bir yandan biz bağışçıları eğitmek gibi Hı -hı. onları gibi bir şeyimiz var e, görev görürken kendimizde. Diğer yandan aslında sivil toplum kuruluşları da biraz daha şeffaf, daha iyi yönetilir, daha iyi iletişim kuran, kendini daha iyi anlatan bir yapıya da dönüşmeli de diyoruz. Yani Hı -hı. bu.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 ...yapmaya çalıştığımız şeylerden ya da hitap etmeye çalıştığımız kitlelerden birini oluşturuyor. Ee, dolayısıyla biz yaptığımız araştırmalarda şunu fark ediyoruz. Evet herkes Türkiye'de kişiler veya kuruluşlar bağış yapmak istiyorlar. Daha da sorumlu hale geliyorlar ama kişiden kişiye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 ...nı paylaşacağız. Ayrıca bu başarı öykülerini... ...veya iyi uygulamaları... ...diğer kişilerde yaşama geçirmek için neler yapabilirler... ...pratik bilgileri de paylaşıyor olacağız. E, bu yaptığımız görüşmelerde... ...evet bu sonuçlara birlikte ulaştık. Bu eksikleri birlikte saptadık. E, ve şunu gördük. Aslında... E,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 Biraz açabilir misin? Son üç dakikaya girdik. Tamam. Planlı plansız ne demek? Planlı bağışçılık dediğimiz zaman e, belli bir süre zarfında ve belli bir miktarda e, bir amaç doğrultusuna yapmaya çalıştığınız şeyler. Ha, düzenli, düzenli diyebilir evet. miyim buna? Evet, dediğimizde evet. de belki ha, işte e, bir seferlik, bir seferlik evet. e, yapabileceğiniz şeyler. İnternet bağışçılığı olabilir. İşte kredi kartınızla bir kere de ödediğiniz ya da bir sivil toplum kuruluşunun bir projesini e, desteklemek üzere verdiğiniz bir katkı olabilir.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 Orada cevabını bulamadı. O zaman Hı -hı. ne yapsınlar? Ee, bizimle tabii ki irtibata geçebilirler. Değişim için bağış. Nokta, e, tüsev nokta, pardon. Değişim için bağış. At tüsev nokta org. Tr, e, E-mail adresimiz. Ee, Bir daha tekrar edelim. Tabii. Hemen duyamamış, notalamamış olabilirler. Değişim için bağış.